وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم يا إله العالمين هر حالك يا ذات توفيقك سبحاني rıza şerifini tahsile bizleri muvaffak eyle. Affı namazhar ile Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya veyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki cuma sizlere Allah'ın inayetine istinad ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamberliğinin nişanesi, alameti Tebliğden birkaç söz etmiştim. Tebliğ vazifesi hilkatı kainatta en mühim bir esastır. Allah'ın anlatılması Allah'ın kainatı yaratmaktaki maksadının anlatılması, bu maksata hizmet eden vasıtaların, vesilelerin anlatılması, işin içine Kur'an girer, Resulullah girer sallallahu aleyhi ve sellem, has yaranı, ashabı girer, ondan sonra kıyamete kadar bu büyük hakikata tercüman olan herkes girer. Vesileler, vasıtalar dediğimiz zaman bunları bu cümlenin altında müteala ediyoruz. Bu tebliğ vazifesi bir yönüyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Bir yönüyle de Nebi'nin peygamberlik vazifesidir. Bir yönüyle de bu iş yapılırken bizlere ders verilir. Peygamberin tebliğ ettiği hakaikten hissedar olman, o hakaike makes olma nispetine bağlıdır. Ne kadar onun tercüman olduğu hakikatlara mâkes olabiliyorsan, o nisbette onun anlattığı şeylerden hissedar oluyorsun demektir. Peygamberin anlattığı şeylerden istifade etmen, onları hayata hayat yapmana bağlıdır. Davranışlarınla, düşüncelerinle, his yapınla, kalbi heyecanlarınla onun anlattığı şeylere tercüman olmandır kalbin O'nun anlattığı şeylere tercüman değil ise, efalin O'na tercüman değil ise, düşüncelerin o istikamette bir şeyler ifade etme suretiyle O'na tercüman olmuyorsa, O nispetle sen Peygamber'in tebliğ ettiği hakaikten hissen azdır, hisse yap değilsin. Biz bu umumi meseleleri anlatırken çok defa O'nun çeşitli yönlerine beraber bakmayı, müteala etmeyi ihmal eder, unuturuz. Bazen de asıl maksadın ağırlığı unutturur. Bu mevzuları anlatmakta bizim maksadımız, Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedur Resulullah diyebilme, bu hakikati gönlümüzü indirebilme, hissiyatımıza sindirebilmedir. Mesela ağır bastığı nisbette, bunun sağda ve soldaki, yönlerini, daha ayrı vazifelerini çok defa ihmal ederiz, unuturuz veya mesele unutturur arz ettiğim gibi. Bidayette arz etmede fayda mülazı ediyorum, şayet unutursam meseleyi ariz ve âmik anlatmadan, sadece Efendimizin tebliğ vazifesi anlatılıyor, anlamayalım. Bizler de teker teker her bir yerlerimiz bu vazifeyle muazzaf ve mükellef bulunduğumuzu düşünelim. Allah Resulu Sallallahu aleyhi ve sellem Mahalik ve tehlikelere katlanarak Allah'ın emirlerini anlatması Allah'ı Celle Celaluhu anlatması Kur'an-ı beyana tercüman olması Bütün Mahalike rağmen tercüman olması Bize bir şey anlatıyor Eğer bütün bu olup bitenlerden bir şey anlamıyorsak Bir şey anlamaniyetinde niyetinde değiliz demektir Dükkanımızı bu işte kullanmıyorsak evimizin odalarından bir tanesini hiç olmazsa senenin bir kısmında bu iş için kullanmıyorsak, çarşıda, pazarda dolaştığımız ve kendileriyle yüz yüze geldiğimiz kimselere bunu anlatmayı fırsat saymıyorsak, bu mevzuda hissemiz azdır, bazen de belki nasipsiziz demektir. Allah tebliğ vazifesinde bizleri çok nasipli eylesin. Tebliğ vazifesi peygamber vazifesi olduğu için, bu vazifeden nasibi çok olanlar peygambere o nispette yakın olurlar. Allah'a kurbiyet kazanırlar. Hayatında hiç tebliğ vazifesi yapmayan kimse o nispette peygamberden uzaktır. Kendini kurtaramaz diyemem. İmanı olan bizzat hakkında kendini kurtaramaz. Gayyaya gider diyemem. Allah bilir onu. Fakat söze dikkat etmek lazım. Peygambere yakınlığı o nispettedir. Şefaat uzma sahibi makamı Mahmud sahibi Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'la alakası o nispettedir. Tabii ona uğramayan yol Allah'a gitmez. Allah'la alakası da o nispettedir. Kalbindeki imanı kendisini harekete getirecek, ona heyecan verecek güçte olsaydı tebliğ vazifesine iştirak edecekti. İştiraksizliği nispetinde heyecan az demektir kalbinde. Yirminci asırda Müslümanların hastalığı olduğu için üzerinde ne kadar durulsa yeri vardır bu hususun. Ey Şan-ı Yüce Nebi Kur'an ferman ediyor. بَلِّلْ unzile ileyke min Rabbik. Yüce Rabbin tarafından sana tebliğ edilen, mübelli ile tavzif edilen sen, tebliğ vazifesinde esas olan o hakaik-i üzmayı sen de tebliğ etmekle mükellef bulunduğun kimselere anlatı ver diyor. Eğer ağırlığına, mehalikine bakarak bu vazifeyi tebliğ etmezsen kainattan daha büyük bir hakikat olarak senin sırtına yüklenen peygamberlik vasifesini yapmamış olursun diyor. Peygamberlik payesi en üstün bir paye, en büyük bir makam ve mertebe olarak sana tevdi edilmiştir. Ama bu meccanen kimseye verilmez. Meşakkat nisbeti insanlar terakki ederler. Belalara maruz kaldıkları nisbette insanlar yükselirler. Ayağına diken battı, başına bilmem nereden ne geldiği nisbette insan terakki eder. Tane teşniğe uğradığı nisbette insan terakki eder. Sen de tane teşniğe uğrayacaksın. Mahalike maruz kalacaksın, kandan irinden deryalar karşına çıkacak. İşte bu büyük tehlikeler ve mahalik neyse musibetler karşısında peygamberlik ağır vazifesini yerine getirmezsen sen vazifeni yapmamış olacaksın Allah'a karşı. Diyemiyorum bunun altında şu mana işar ve işaret edilmektedir. Sen Allah'a karşı baş kaldırmış, bana yüklediğin peygamberlik vazifesini yapmıyorum demiş durumuna düşmüş olacaksın. Bunu ben diyemiyorum ama ayetin ruhuna bu işrap edilmiştir. Yoksa peygamberlik vazifesini yapmazsan yapmamış olursun sözü, hasılı tahsil malum ilam gibi bir şey olur. Sizlerde teker teker her bir yerleriniz, hakikate aşina olan gönlünüzle, Allah'a teveccüh ettiğiniz nispette onu anlatmayı kendinize dert edinmiyorsanız, Resulullah'ı tanıtmayı dert edinmiyorsanız, Hz. Muhammed'e ümmet olma sallallahu aleyhi ve sellem vazifesini yapmamış olacaksınız. Yani bu mevzuda Resulullah'ı tanımama durumuna düşmüş ve Allah'a kaldırma durumuna düşmüş olacaksınız. Bunu da bize düşen yönüyle vazifenin onun ruhundan çıkarıyoruz. Yoksa yine hasılı tahsil lazım gelir. Geçen derste Allah Resulü'nün maruz kaldığı belalar karşısında bu ayete nasıl tercüman olduğunu hep beraber müşahede ettik. Zaten iman odur ki Allah'tan gelen emirleri bütün ruhu canıyla yaşatır insana. İman odur ki o imanın muktezası olan salih amalı insan seve seve yaşar. Onun için Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanda eşi menendi, dengi olmayan bir insandı. Bu müthiş iman, Allah tarafından kendisine yüklenen vazifeleri ona seve seve yaptırtıyordu. Hiçbir tehlike, hiçbir musibet aleyhissalatü vesselamı o ağır peygamberlik vazifesini yapmadan alıkoyamamıştı. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her anı ölümle karşı karşıya bir hayat yaşıyordu. Her anı ölümle karşı karşıya, her dakika yaptığı vazifeden ötürü öldürülebilirdi Aleyhisselatu vesselam. Fakat bunlar ona endişe vermiyordu. O bir vazife omuzunu almıştı. Kendi Ebu Talib'in karşısında dediği gibi, ya Allah dinini izhar edecekti veya o o vazife yapma uğrunda onun talebinde vefat edip gidecekti. ''Uhleke fî talabihi'' diyordu. ''O uğurdayı ölürüm veya Allah dinini izhar eder.'' diyordu. Sivri sineğin ısırması nevinden belalara maruz kalan kimseler, maruz kaldıkları şeylerden ötürü dine hizmeti terk ediyorlarsa, hangi mazeretle Allah'ın karşısına çıkacaklar bari düşünseler. Mızrakların, süngülerin altında, değirmen taşlarının başın üzerine döndürülmesi karşısında peygamberlik vazifesini, tebliğ vazifesini terk etmeyen Allah Resulü'nün huzurunda, Allah'ın huzurunda mahkeme kübrada, sinek ısırması nev'inden meşakkatlere maruz kalmamak için dinini terk eden cemaat, hangi mazeretle Allah'ın huzuruna çıkacak bari düşünseler diyorum. Bu Mahalik'in birkaç tanesini arz etmiştim sizlere. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm tek şeye maruz değildi. Bugün siz Allah'ın emirlerini anlatsanız, başınızda değirmen taşı çeviren yoktur sizin. Karanlık köşe başlarında, karanlık sokaklarda sizi bekleyen bir ölüm yoktur. Kanun vardır, dizan vardır. Dininizi rahatlıkla anlatabilirsiniz ve dininizi anlatma hususunda kimse, hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir hükümet erkanı sizin karşınıza çıkamaz ve bu mevzuda mumanaatta bulunamaz. Bununla beraber yine kimse bir şey yapmıyorsa, sadece kendini kendisi düşünsün. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam, her köşenin başında bir ölüm kendisini bekliyordu. Ve bu ölümler değişik değişikti. Kabilesi tarafından tehdit edilmesi, ailesi tarafından tehdit edilmesi, bütün cemaatiyle inananlarıyla tehdit edilmesi, bütün cemaatinin maruz kaldığı musibet ve belalar karşısında bu işten vazgeçmeye zorlanması, bütün bu mahalle karşısında yine o vazifesini seve seve yapıyordu. O hak ve hakikate tercümanlık yaptığı an, karşısına biri çıkıyordu, onu haşa ve kella maskaraya alıyordu, istihza ediyordu onunla. İstihza edilecek bir insan olmasa, herkes tarafından bu müsellem olsa dahi istihza ediliyordu. Kainatın en büyük insanı, en büyük ihtimal, en müstesna, en muhteşem varlık, istihza edilecek hiçbir taraf olmamasına rağmen ayak takımı kimseler karşısına çıkıyor, onu alaya alıyorlardı. Bu da onun için ayrı bir ölümdü. Asil olun, soylu olun, izzet görün, ondan sonra ayak takımı tarafından hakaret görün, işin ağırlığını anlayacaksınız. Nadır bin Haris gibi herkes tarafından tahkire mazhar, herkes tarafından hakaret gören bir insan, Allah Resulü'nün cemaati toplayıp onlara hak ve hakikatı anlattığı her yerde o cemaatin karşısına çıkıyor ve şöyle diyordu. Gelin benim de size anlatacağım şeyler var, onunkinden daha güzeldir. O göklerden ve yerden haber veriyor, asla astarı yok diyordu. Haşa ve kella Allah Resulü'nü tekzip ediyordu. Ve sonra etrafına topladığı kimselere Rüstem'in üsturelerini, İsfendiyar'ın üsturelerini anlatıyor. Bir kısım masallar, mitolojiye ait şeyler anlatıyor, halkı güldürüyor, eğlendiriyordu. Kur'an-ı Kerim bu hususu anlatır bize, apaçık olarak anlatır. Allah Resulü Kur'an okuduğu zaman, onun okuduğu Kur'an'ı dinlememeleri için orada bir kısım gürültüler çıkarırlardı. Hadiseler ikav ve ihtas ederlerdi, ta nazarlar Allah Resulü'nün üzerinden dağılsın etrafa, kimse Kur'an'ı dinlemesin. İşte bütün bu olup biten şeyler karşısında Aleyhisselatü Vesselam, yılmadan, usanmadan tebliğ vazifesini yapıyordu. Hazreti Ömer, hazret Hamza gibi nadide kimselerin de İslam'a iltihakı, Resul-i Ekrem'e zahir olmaları, İslam'a kuvvet kazandırmaları, yapılacak bir şey kalmadığını gören kafirleri, Müslümanlara karşı boykot yapmaya zorlamıştı. Ebu Talip vefat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hamisini kaybetmişti. Hazreti i Hatice de vefat etmiş, bir hamiyesini de kaybetmişti. İşte bu fırsatı bekleyen ve Müslümanların her gün biraz daha çoğalması karşısında tuğyanı artan kafirler, bu defa beşer tarihinde yüz kızartıcı hadise diye vasıflandıracağımız o korkunç boykotu ilan ettiler ve tam üç sene sürdü bu. Müslümanlar Ebu Talip oymağında toplanıyordu. Çünkü resul Ekrem orada oturuyordu. Hanesinin asıl yerini o gün oturduğu yeri bugün tespit etmek biraz zordur. Eğer o velâdethane ise şayet o mahalle, orası bir kütüphane halinde bugün müze gibi ziyaret edilmektedir. Ama Ebu Talip Oyman'ın neresi olduğunu bugün kesirme ve tayin etme zordur. Nerede kütüphane vardır? Nerede Allah Resulü'nün yetiştiği, neşet ettiği ev vardır? Hazreti Ömer'in evi nerededir? Bunları tayin etmeye imkan yoktur bugün. Ama herhalde Beytullah'a yakın yerdeydi, oymak oralarda oturuyordu. Az çok tahayyül ettiğimiz zaman o tatlı manzara, tatlı mazisi ile nazarımızda adeta sinema şeridi gibi tecessüm ve temessül eder. Müslümanlar orada her şeyden mahrum bırakılmışlardı. Bir avuç Müslüman çarşıya, pazara inip bir şey alamıyordu. Dıştan müstahsil oranın çarşısına, pazarına bir şeyler getiriyordu. Karpuz getiriyordu, salatalık getiriyordu, kavun getiriyordu, sebze getiriyordu. Bütün Müslümanlar çarşıya, pazara gelen bu şeyleri almadan mahrum idiler. Dışarıdan müstahsilin geldiği her yol başında bir müşrik dikilmiş orada Müslümanlara satmama tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu ve muhakkak satmayı düşünüyorsa, pahalı satma tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Onun için hiçbir şey kazanamayan, her şeyden mahrum Müslümanlar, yiyecek şeyleri, en iptidai şekilde dahi yiyecek şeyleri temin edemiyorlardı. Kim bilir kaç defa anlattım, o acı günleri Sa'd ibn-i Ebu Vakkas gibi Mekke'nin şerefli evladı Buhari'de birkaç yerde bize naklederken, o kadar aç, o kadar bitap, o kadar bir ilaç kalmış idik ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la bir gece karanlıkta giderken idrar yapma lüzumunu duydum. İdrar yaparken bir ses işittim. El yordamıyla kurcaladığım zaman kumun içinde bir deri parçasının yattığını gördüm. Bir bayram gibi geldi bana. Hemen götürdüm onu yıkadım, pişirdim, yedim, bir iki gün benim için gıda oldu diyor. İşte o günü yaşıyorlardı ve tarih şehadet ediyor, bütün kütüb-ü ahadis şehadet ediyor, kütüb siyer şehadet ediyor ki o kadar tazdik karşısında ne resûl ekleme Ekrem'e bir fütur geldi tebliğ vazifesinden dur oldu, ne de ashab-ı kiramdan bir tanesi değil dinden dönmek. Ebu Talip oymağını terk edip Mekke'nin herhangi bir köşesine sığınmayı dahi aklının köşesinden geçirmedi. Tebliğ vazifesini yapmayan, kalbi hayatını kaybetmiş bütün Müslümanların, kalbi hayatını çatlatsın diye arz ediyorum. Hiçbir Müslüman Ebu Talip oymağını terk edip de başka tarafa gitmeyi düşünmedi. Ebu Talip oymağında Resulullah'ın neşrettiği en var vardı. Öbür tarafta küfrün, dalaletin, tağutların neşrettiği zalam vardı, kabirden daha karanlık bir hayat yaşıyorlardı, tazyik vardı, yeme yoktu, tazyik vardı, içme yoktu, yumuşak bir döşek ve sıcak bir aile yuvası yoktu ama gönüllerde yaşanan bir cennet vardı, Resulullah'ın sevgisi vardı, Allah'ın muhabbeti vardı. Dünyada dahi cennet-i bir hayat yaşıyorlardı. İmanın bir tuğbayı cennet gibi nasıl neşhün ema bulduğunu, nasıl her müminin gönlünde temessül ve tecessüm ettiğini anlamak isterseniz, sahabinin yanına gidin hayalen, Şâb-ı Ebu Talip'te sahabiyle beraber o manzarayı seyredin ve sonra nasıl mesut ve bahtiyar olduklarını hep beraber bakın. Boykot tam üç sene devam etti. Mansur İbn-i İkrime i̇bn Amir bu yüz karası boykotnameyi yazmıştı ve yazdıktan sonra da bütün parmakları kurumuş, el işlemez hale gelmişti, felç olmuştu, müşrikler bu işin altında bu namayı yazma olduğunu biliyorlardı ama küfür her türlü kötülüğün kaynağı olduğu gibi, aynı zamanda inadın da kaynağı ve menatıydı. İnat dahi ondan ne neşhünema buluyordu. Küfür onlara korkunç bir inat kazandırmıştı. Keşke müminler de Allah'a imanlarından ötürü bu kadar inatçı, bu kadar dinden dönmeyici olsalar. Kafir küfründe inat ediyordu. Ölürüm dönmem diyordu. Dönek Müslümanlara ders olsun. Nihayet üç sene sonra Ebu Talib'in ihbarı, üç beş hamiyet ferverin bu korkunç boykota karşı çıkmaları neticesinde o nameyi Kabe'nin duvarından alaşa etmeyi düşündüler. Ebu Talib onlara şunu haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bütün o namenin kurtlar tarafından, dabbetül erd tarafından yendiğini söyledi. Sadece lafz Celal'in bulunduğu yer gelmediğini söyledi. Gittiler baktılar hakikaten öyle ama, fakat küfür gözlerini kör etmişti, inanmamada ısrar ediyorlardı. Meseleye tekrar bakacak olursak, bir devirde Hazreti Ömer ve Hz. Hamza'nın Müslüman olması, kafiri Tuğyan'a sevk ediyor, boykot ilan ettiriyor. Bir başka devirde Hamisi Hz. Ebu Talib'i ve Hz. Hatice'yi kaybetmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamiden ve Hamiyeden mahrum kalmakla tazike maruz kalıyor. Çeşit çeşit tazik yıldırma usulleri onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Ne yüz karası üç senelik boykot, ne de Hamisiz kaldığı devirde Kafirlerin alabildiğine üzerine saldırması onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Cenab-ı Hak bu büyük dersten bizlere ders ihsan eylesin, ders ibret almaya muvaffak kılsın. Geçen dersin hulasası mahiyetinde arz ettiğim bu hususları arz ettikten sonra Resul-i vesselamın bu mevzudaki şevkine, iştiyakına girmeden bir iki husus daha art etmede fayda mülaazede ediyorum. Ta hep beraber anlamış olalım ki Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam macera olsun diye ortaya atılmamış. Onu ortaya atmaya sevk eden büyük dava bir taraftan aynı zamanda bizim davamız, Allah'ın emri ve isteği, bir taraftan da onun peygamberliğinin nişanesi ve alametidir. Vacibül ve tekkeddes hazretleri gönülden bizlere Muhammedur Resulullah demeyi muvaffak kılsın, müyesser kılsın. Bu gönülden olmazsa, hayatta ve harekette tesiri olmayacaktır. Gönülden olduğu nisbette hayat ve hareketimiz bundan, imandan mümbais olacaktır, imandan doğacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi perişan etmesin. Kısa zamanda peygamberinin arkasında topladığı o nurani cemaat gibi, bizleri de o nuraniyete mazhar ederek o yolda kaim ve daim kılsın. resul aleyhisselatu vesselamın idamına karar verdiler. Hutbede bu hususu ele aldım, fakat arz edeceğim hususu arz etmedim. Bütün devirlerde kafir, hep aynı yollara tevessül etmiş, aynı vasıtalara başvurmuş, aynı şekilde imanın ve imanlının karşısına çıkmıştır. Önce dünya vatinde bir kısım makam ve para vadinde bulunurlar. Sonra tehdit ederler, hayatına kastedeceklerini söylerler. Bütün bunlar onu döndürmüyorsa, yıldırmıyorsa bu defa da doğrudan doğruya hayatına kast ediverirler. Bugün de yaparlar aynı şeyleri, ama o cesaret, o metanet, o canlılık içinde İslam ve Kur'an'ı neşredecek fertler olmadığı için belki bugün bunları göremeyiz. Bugün Allah'a çok şükür artık fertten, fertlere, cemaatlere intikal etmiştir. Artık Kur'an'a ve imana sahip çıkan yepyeni terü taze bir nesildir, bir nesle tuzak kurma zordur, Bundan sonra Allah muhafaza buyursun, yapacakları şey şudur, yaparlarsa şunu yaparlar. Enaniyetleri okşarlar, enerleri tahrik ederler, cemaati birbirine düşürür, birbirine boğdururlar. Müslümanları kiliklere, hiziplere ayırırlar, birbirlerine boğdururlar. Müsamahasız, kap katı Müslümanlar haline getirirler, toleranssız, kap katı Müslümanlar haline getirir, birbirlerine vurdururlar. Kafirin yapacağı şey varsa bundan sonra budur. İnşallah bu mevzudaki çevirdikleri çevirecekleri entrikaları Allah başlarına çevirir, Müslümanları vahdet ve ittifak içinde devam etmeye muvaffak kılar. <gülüyor> Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kafirin en son yapacağı şeye maruz kalıyor. ve يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا li yüsbetûk ev yaqtulûk ev yuhricûk ve yemkurûne ve yemkurullâh vallâhu hayrul mâkirîn sadakallâhul azîm tuzak kuracaklar hileler hazırlayacaklar bu arada ölüm memleketinden uzaklaştırma hapsetme gibi şeylere tevessül edecekler bunlar Allah'ın malumatı altında kafirin Allah'ın sevdiği bir insana karşı hazırladığı tuzakların adıdır onlar tuzak hazırlıyorlar Allah da tuzaklarına karşı nicahbandır, vakıftır ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzaklarını test yüz edecek, onların başlarına çevirecektir. Kur'an, maalem arsettiğim bu ayette bunu bize ferman ediyor. <gülüyor> Resul i Ekrem aleyhissalâtu ne yapmak için bir araya gelen kafirler? karşılarına garip kıyafetli İbn İsak bize anlatırken meşhur ve ilk mavazi yazarı garip kıyafetli Necid ahalisi kıyafetinde bir tanesi çıktığını söylüyor. Ve sonra büyüklerimiz, o devirdeki büyükler bize onun şeytan olduğunu söylüyorlar. Resul Ekreme ne yapalım diyor. Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe gibi kimseler bir araya gelmiş kainatı aydınlatmak üzere Allah'ın doğ dediğim ve sonra doğurduğu, kainatı aydınlatmaya vazifeli kıldığı peygamberini söndürmek, onu yok etmek için planlar hazırlayacaklar ve işlerinde bir tanesi de şeytandır. Hapsedelim diyorlar. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Hapsedelim sözüne dikkat edin. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Kimseye bir şey anlatmasın, gençliği iptal etmesin, nesli baştan çıkarmasın. Hapsedelim sözüne dikkatinizi çekiyoruz. Şeytan onlara diyor ki, onun söylediği sözler, hapishane duvarlarının arkasında dahi maket bulacaktır. Ve taraftarları çoğaldığı zaman onu oradan çıkaracaklardır. Bu söze de dikkat edin. Onun hapishane içinde söylediği sözler, Kapıların arkasında dahi makez bulacaktır, orada dahi çok tenvirat olacaktır, orada dahi çok esrar meydana gelecektir. Hapishane duvarlarından, kapıların arasından, demir parmaklıkların arasından nur ve esrar sızacak bir nesil meydana getirecektir. Şeytan bu mantığı beğenmedim diyor. Şeytan bu mantığı beğenmiyor. Bir başkası ona şöyle diyor, Sürelim onu tebid edelim, şarktan alalım garba sürelim, bu köy olmadı öbür köye sürelim, oradan da öbür tarafa sürelim, kimseyle temas etmesine mani olalım. Şeytan bu yolu da beğenmiyor. Nafüzü'l-Kelim bu insan, halaveti lisaniyeye sahip olan bu insan, belagat ve talakatı olan bu insan, nerede olursa olsun bir cemaat meydana getirecektir. Meydana getirdiği cemaatle bu adam karşınıza çıktığı zaman o zaman görürsünüz bilmem nereyi, nereyi diyor bu fikrinizi de beğenmedim. Şeytana şeytanlık öğreten, ve Resulullah'ın dilinde küfrün ve cehaletin babası, unvanını alan Ebu Cehil, daha genç olmasına rağmen onların içinde o bir fikir ortaya atıyor. Her kabileden bir adam seçelim, hepsinin eline kılıç verelim, sokağa çıktığı zaman hepsi üzerine çullansın, lincetsinler onu. Ve böylece diyeti bütün kabilelere taksim edilmiş olsun, Haşimiler bütün kabilelerin karşısına çıkamazlar. Şeytan işte bu fikrinizi beğendim diyor. Yani öldüreceksiniz. Öldüreceksinize kim öldürdü? Kaybedeceksiniz. Kim vurduya gidecek? Şeytan bu fikrinizi beğendim diyor. Bu korkunç bir komplodur. Ve yemkurun ve yemkurullah. Onlar oyunlar çeviriyorlar ama Allah çevrilen bütün oyunları biliyor. Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem vacibül vücut himayesine alıyor. Vallahu ya'simuka minan nas. İnna Allah la yaftiru kavmal kafirin. Allah senin hifzu emanında muhafaza edecektir. Kafirler sana el uzatamayacaklardır diyor. Öyleyse tebliğ vazifesini yaparken sakın diri etme diyor. Allah Resulü o gün evinden ayrılıyor. Hz. Ali yatağında yatırıyor. Ve cealnâ min beyne eydihim saddan ve min halfihim saddan fa fe eşeynâhum fe ferman Süphanisini okuyor, aralarından ayrılıyor, şeytanın gözü bile görmüyor. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en son oyun, en son komplo, en son tuzak karşısında dahi bütün hissiyat bütün dirayet ve kiyasetiyle ağır vazifesini yapmadan dur olmamıştı. Giderken yolda, vardığı yerde Medine'de hak ve hakikata daima tercüman olmuş, Allah'ı anlatmadan bir an geri kalmamıştı. Yolların ayrımı diyeceğimiz bu noktada, bizim ve Peygamberin birbirimizden ayrıldığımız yolların ayrımı diyeceğim bu noktada, bu kadar Mahalik karşısında, bu kadar tehlike karşısında, musibet karşısında, sarsılmadan peygamberlik vasifesini yapan bir insana, siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Olsa olsa bu, Allah'ın Resulü olur, Allah'ın Nebisi olur, başka şey olmaz diyeceksiniz. Cenabı ı vacib ve Tekaddes Hazretleri, gönlümüzü bu hakikati uzmaya tercüman kılsın inşaallahu Teala. Bütün bu olup bitenler karşısında Aleyhisselatu vesselam derin bir ihtiyak içinde peygamberlik vazifesini yapıyordu. Ahmed bin Hamber İbn Abbas'tan bize naklettiği şu hususu önce de arz etmişimdir, arz edeyim. Ve dir'aşirate'l akrabin ayeti kerimesi nasil olduğu zaman Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam kendisine en yakın kabileden, cemaatten başlayıp en uzak cemaatlere, kabilelere kadar, hakkı anlatmak üzere bütün halkı Safa Tepesi'nin etrafında topluyordu. Hemen Beytullah'ın civarında saydığımız bu Safa Tepesi, Müslümanların bugün dahi yedi şavt yaptıkları, oradan Merve'ye, Merve'den tekrar oraya koşup, yedi defa gelip gitme ameliyesini yaptıkları bir vecibe olarak, mübarek, mukaddes bir tepedir. Topladı ve onlara şöyle dedi, herkes gelmişti, işlerinde her fırsatta onu takip eden ve söylediği sözleri, tekzibi, vazife ve peygamber peygamberhanesinde olduğu halde Cehennem'in, Alev'in babası manasına Kur'an'da Ebu Leheb ünvanını alan Ebu Leheb de vardı. Herkes Resul ü e kulak kesilmiş onu dinliyorlardı. Adeta tuştan bir abide gibi sarsılmayan bu insan daima söylediği bir kısım doğru sözler gibi bir kısım doğru sözler söyleyecekti. Şu tepenin arkasından size bir düşman baş kaldırmış geliyor desem inanır mısınız? Hiç kimse onun bu sorusuna inanmayız diye cevap vermedi. Herkes hep beraber imamın arkasında amin diyen insanlar gibi, seslerini birbirine katarak, ''Sen sadıksın, senin hiçbir sözünde yalan müşahede edilmedi, duyulmadı, biz inanırız.'' buna dediler. Hiçbir şeyinde yalan olmayan ve hiçbir hususa tekzip etmediğiniz, Nebî-i Uryan, nezîr Uryan olan ben diyorum ki, işte ben Allah'ın Resûlü'yüm, eczisîm ve inni lekum nezîrun beyne yedî azâbin şedîd.'' Korkunç bir azaptan sizi kurtarma hususunda, o azapla sizin aranızda, ben Eylül yolun encamından sizi sakındıran bir elçiyim. Bütün başlar aşağıya doğru eğilmişti. Biraz evvelki gürültü bir sessizliğe, bir sükute inkılap etmişti. O sessizliği bölen, parçalayan, kulak tırmalayıcı bir edayla rasûl ve Ekrem'e bir şeyler söyleyen Ebu Leheb olmuştu taba laka sa'ir al diyordu. Bugün de bundan sonraki günlerde de sana yuf olsun diyordu yeğenine. Ve Kur'an nazil oluyor. Tabbat yada Ebi Leheb ve tamma ma aghna anhu maluhu ve ma kasab. Seyasla nara zatelahab ve emraatuhu hammalatal hatb fi jidha hablum min masad. Sadakallahul azim. Kur'an Ebu yuf diyordu. Senin elin de kurusun, dilin de kurusun diyordu. Malın, zenginliğin, servetin ömrün sana fayda etmeyecek diyordu. Ailen de senin maruz kaldığın akibete maruz kalacak diyordu. Peygambere eziyet olsun diye sırtına çalıları alıp getirip onun yoluna döken ailen, Sırtına bağladığı o ipler boynuna takılacak öbür alemde diyordu. Mahalli gerdanlık olan gerdanını onun ipler takılacak altın gümüş değil diyordu. Tahkir ve tesif ediyordu. Kur'an burada Habibi edebinin imdadına koşuyor. Kendisine küstahça tevcihi kelamda bulunan adamın sözünü ağzına basıyor. Ve bir taraftan da şu dersleri veriyordu bize. Tevhid dersini veren, tevhid-i uluhiyeti anlatan Kul huvallahu ehad sure-i celilesinin üzerindeki bu tebbet da ebî leheb'in manası belki çok kimselere basit gelir. Fakat burada Kur'an-ı Mucizül Beyan, Peygamber aleyhisselatu vesselama karşı hakareti yapan kim olursa olsun onun hakaretini yüzüne vuruyordu. Peygamberine teselli veriyordu. İkinci olarak diyordu ki bu surede Kur'an-ı Mucizül Beyan, Allah Resuluna hakaret eden kim olursa olsun, en uzak daireden en yakın daireye kadar aynı muameleye tabi olacaktır. Binaenaleyh peygamberin amcasıdır diye bu affa uğramayacaktır. Maaf tutulmayacaktır. O da aynı hakarete maruz kalacaktır. Bir taraftan da diyordu ki, peygamberin ailesi içinde dahi olsa, onun getirdiği envardan, esrardan istifade edemeyenler bulunacaktır. Ve böylece onlar cehenneme baba olacaklardır, aleve baba olacaklardır onurdan ve feyizden istifade edemediklerinden ötürü. Bir taraftan diyordu ki, bu surenin altında hemen tevhüdü üluhiyeti apaçık anlatan, aba ve ecdatlarından da kendilerine böyle intikal eden kimselere karşı ancak böyle hakaretle muamele etmek gerekir diyordu. Bir taraftan da diyordu ki bir nasır, bir fetih günü geliyor. İza ca'ne ve'l fetih geliyor. Ve bu sure bu iki hakikatin arasına sıkıştırılmış. Bir taraftan alabildiğine kainat istila eden ulûhiyet tevhidi, Beri taraftan bu ulûhiyetin hakimiyeti manasına Müslümanların hakimiyeti ve cihanın fethedilmesi Müslümanlar tarafından. Ve işte Mekke müşrikleri bu iki şeye de muhatap oldukları, bu iki şeyi müşahede ettikleri halde Buna karşı geldiklerinden ötürü, en yakın dairedeki Ebu Leheb'ten alın da, en uzak dairedeki Ebu Cehil'e kadar hepsi Cehennem'in babası, küfrün babası Tuğya'nın ve talaletin babasıdır." diyordu. Bu Kur'an-ı Beyan'ın ve Tebbet Suresinin tefsiri değildir. Sadece bir münasebetle nazil olan bu surede, Allah'ın üstünde, İzaca'e'nin altında, bu surede, akla hatıra gelecek, bir iki hikmeti arz etmiş oldum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam orada gördüğü hakaret, orada gördüğü Adem'i kabul, onu yine yıldırmıyor, yine sindirmiyor. Bir başka tepe buluyor, bir başka vati buluyor, orada da yine aynı hak ve aynı hakikate tercümanlık yapıyor. Ahmet Hanbel, Buhari tarihinde ve Taberani bize, Haris i̇bn Haris'ten şu vakayı söylüyorlar. Haç mevsiminde, daha başka mevsimlerde, Mekke-i Mükerreme'nin çeşitli yerlerinde panayırlar kurulurdu. Hususıyla bugün, hacıların üç gün kaldıkları, Mina'da panayırlar kurulurdu. Mina, o çadır şehri, o zaman da bir çadır şehriydi, o günden bugüne çadır şehri olarak devam etmektedir. Halk senenin belli günlerinde gelir orada ticaret yaparlardı, şimdi de Müslümanlar orada ticaret yapıyorlar, cahiliye devrinde maddi emtia alışverişi yapılırdı, şimdi ise Müslümanlar orada oruç tutar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Namaz kılar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Mahalike katlanırlar, meşakkate katlanırlar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Paralarını sarf ederler, kurban keserler, Allah'ın cennetini satın alırlar. Satın alma sözü Kur'an'da geçtiği için ve tatlı bir münasebet bulunduğu için aynı tabiri kullanmada fayda mülazettim. Aynı ticaret yapılmaktadır. Allah Resulü o panayırlardan hiçbirisini ihmal etmez. Haris İbn Haris müşahadesini bize anlatırken her vadide Resul Ekrem'den bir ses yükselirdi. Her kabile cemaat karşısında dikildiği zaman ya ey Uhannas, "Kulu la ilahe illallah tüflehu" diyordu. Ey insanlar, Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur deyin. Felaha ve kurtuluşa erin diyordu. İnsanlardan kimisi ona kulak veriyordu. Bu söz kimisinin gönlüne giriyor orada maks buluyordu. O insanın orada hayatı değişiveriyordu. Kimisi de inadı minattır diyordu, ısrar ediyordu. Küfürde inat ediyordu, küfür üzerinde ölüyordu. Resul-i Ekrem'in hüsnü kabul görmemesi, yüz bulamaması onu iman ve Kur'an hizmetinden, Allah ve Kur'an'ı anlatmaktan vazgeçirmiyordu. İşte bu hal onun peygamberliğine, onun nübüvvetine ap açık bir delildir. Biraz da Bizim durumumuza bakar, mübarek bir sözüyle meseleyi arz edeyim. Taberani al an Hazretlerinden naklediyor bize. Ne oluyor bir kısım cemaate ki? Yani başlarında İslam'ı anlamayan, İslam'ı bilmeyen, İslam hakkında malumatı olmayan kimselere İslam'ı anlatmıyorlar, İslam'ın fıkhını öğretmiyorlar, İslam'ın ilmini vermiyorlar, İslam adına onlara nasihat etmiyorlar emru bil maruf yapmıyorlar, anil münker yapmıyorlar. Ne oluyor bu cemaate ki bu işi yapmıyorlar diyor, yapıyor musunuz? Resul-i Ekrem'in peygamberlik vazifesidir. Ve tekrar ediyor, ne oluyor o cemaate ki yanı başlarında bilen kimseler var da, Gidip onlardan İslam'ı öğrenmiyorlar fıkhını. Ne oluyor o cemaateki bilenleri, bildikleri, gördükleri halde İslam'ın ilmini almıyorlar. Gidip dizinin dibine oturmuyorlar. Rahle-i önüne çökmüyorlar. Onlardan mazuna sıhhat almıyorlar. O hayır-hahlar işlerinde dolaşıp durdukları halde onlardan istifade etmiyorlar. Emr-ü maruf dinlemiyor, nehyenin münkerlerine kulak vermiyorlar. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum. Bir cemaat komşularına yanı başında bulunan kimselere İslam'ın fıkhını öğretmezse, ilmini vermezse, nasihat yapıp hayır ha olmazsa, emri bil maruf yapmazsa, nehyan il münkerde bulunmazsa ve bir cemaatta yanı başında hak ve hakikate tercüman olacak ehli ilim, ehli fıkı ve nasihatçılar bulundukları halde onlardan fıkı ve İslam'ın ilmini öğrenmezlerse, nasihatlarına kulak vermezlerse ben onların akıbetlerini acele isterim ve bir akibet olarak başlarında patlayı veririm diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret akıbetleri ve cezaları ne türlü olur onu Allah bilir. Fakat dünyada dahi tecziye ederim. Bu hususta geri kalan, bu hususta yaya olan kimselere Resul Ekrem tarafından nasıl bir tecziye verildiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve bundan şöyle bir mana çıkarıyoruz. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam kalbinin kırılmasıyla bunların karşısına çıkacaktır bildiğini öğretmeyenin bilenden bildiğini almayan her iki zümrenin de karşısına çıkacak ve Allah'ın onlara ukubet vermesini dileyecektir. Acaba Resul Ekrem diler miydi? Dilemez miydi bunu bilemiyoruz. Fakat hadisin sıyâkı bunu gösteriyor ve buna Kur'an-ı Kerim'de bir delil vardır. Lû innelledîne kferû min benî İsraîl Ala lisanı Davud ve İsa bı Meryem, zâlîk bıma aso ve kânu yâtedûn, kânu la yetnahûn ammûn karîn fâlûn, labîn sema kânu yâfâlûn. İsrailoğullarından bir zümre Allah'ın lanetine maruz kaldı. Hazreti Davud'un diliyle Hazreti İsa aleyhisselâmın beddua etmesiyle, Hazreti Davud Allah'ın laneti size olsun dedi. Hazreti İsa Allah'ın laneti size olsun dedi. Niçin dedi iki peygamber? İn tuazibhum feinnahum ibaduk ve in tu'fir lahum feinneke entel azizul hakim diyen. Çok şefkatli Hz. İsa. Burana vururlarsa dön bir de burana vursunlar diyen insan. Niye acaba İsrailoğlanı lanet ediyor düşündünüz mü bunu? Zalika bima asaw. Onlar baş kaldırmışlardı. Allah'a ısyan etmişlerdi. Nasıl ısyan etmişlerdi? Ken vilayetena hauna amunken fealû. Kendi aralarında menhiyat işlendiği halde birbirlerini alıkoymazlardı o işten. Menhiyat işlenişine karşı gözlerini yumarlardı, kulaklarını tıkarlardı, ağızlarını tutarlardı. Ne öğretir, ne ilim verir, ne de nasihatta bulunurlardı. كَانُ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ Yaptıkları münkerattan onları alıkoymazlardı. لَبِئِسَ مَا كَانُ يَفْحَلُونَ Ne kötü şey yapıyorlardı diyor kuran ı Mucizü'l-Beyan. Bundan anlaşılıyor ki, aleyhisselatu vesselam, o şefkati uzma sahibi, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam, açık ümmetine beddua etmemiştir. Fakat bir kalp kırıklığının, bir kalp burkuntusunun ifadesi vardır sözleri içinde. Ya bildiğinizi öğreteceksiniz, anlatacaksınız, irşat edeceksiniz, emr-ü bil maruf nehyan-ül münker yapacaksınız veyahut Allah'ın hükümeti yakındır başınıza gelecek. Vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Hak ve hakikat içinizde mahkes bulamayacak, bu da ayrı bir hadis-i şerif malidir. Siz bu vazife yapmadığınız nispette vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Kötü durumlara maruz kalacaksınız, ayrı bir hadis-i şerif malidir. Bu peygamberlik vazifesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mübarek bu sözleri söylerken, kendi gibi mübarek bu sözleriyle bize peygamberlik vazifesini anlatıyor. O el-hak vazifesini yapıyor. Onu gören en yakınları da kemali ciddiyetle o vazifeyi yapıyorlar. İş bize kadar vazifeyi yapmış, vazifesini yapmış insanlarla intikal ettiriliyor. Bize gelip dayanıyor, Allah bize de o kudsi vazifeyi yaptırsın yapmaya muvaffak kızın inşallahutaala. Bunu duyan sahabi hiç boş durur mu? Her birisi dünyanın, cihanın bir tarafına daldı. Her birisi gittiği yerde hakikate tercüman oldu. Medineliler Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a biat ettikleri andan itibaren ertesi sene ondan bir muallim istediler. O da o Mekke'nin tatlı delikanlısı Mus'ab bin Umeyli göndere verdi. Mus'ab her gün ölümle yüz yüze, hayatı her gün ölümle karşı karşıya, yüzlerce insana, binlerce insana o anlatı verdi. Bin taneyi anlatacaksın, bunlardan elli tanesi hakikati kabul edecek, elli tanesinin gönlünde makez bulacak anlattığın şeyler. Mus'abınki de öyle oldu. O devre göre, o kadar az imkanlara rağmen bir sene içinde Mus'ab'ın irşadiyle 70 insan Resul Ekrem'in Akabe'de elini sıkıyordu. Arkada ne kadar vardı? Orada gönlünde tereddüt hasıl olan ne kadar vardı? İslam'a yaklaşan ne kadar vardı? O mevzuda hiçbir malumatımız yok. Bildiğimiz bir şey var. Kadınıyla, erkeğiyle ertesi sene Resul Ekrem'in elini sıkan ona biat eden 70 tane insan vardı. Musab ondan sonra Sahabi arasında Mukri ve Muallim olarak tanınmıştı. O Kur'an öğreten, o halkı irşad eden Muallim olarak tanınmıştı. Dünyayı ve dünyaya ait her şeyi terk etmişti. Allah'ı ve Allah'ın rızasını kazanmıştı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı hoşnut etmişti. Kim bilir o 70 tane talebesiyle, ilmiyle Resul Ekrem'in huzuruna geldiği zaman Resul Ekrem ne kadar hoşnut olmuştu. Bunu tahmin etmeye imkan yoktur. Buna benzer bir vakayı bize Beyhakide Berra anlatıyor Radiyallahu Anh. Berra İbn Azib, Medineli sahabi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'den Halid bin Velid'le beni Yemen'e gönderdi, gidin irşad edin dedi. Altı ay Halid'de kaldık, hiç kimse rüştü ermedi. Halid bir şey anlatamadı onlara, Halid'in sahası başkaydı. Halid'i Allah kumandan olarak yaratmıştı. Hem İslam'ın hem o ırkın yüzünün akı olacaktı. İslam'da ırkçılık mezmumdur, fakat eğer İnsanların ıklarına ait bir şeyle iftihar etmeleri caiz olsa, mümkün olsa, Araplar Halid'le ne kadar iftihar etseler yeridir. Cihan tarihinde Avrupalı kritikçinin dediği gibi, Anibal'ı onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Anibal'ı Halid'in kapısında o müthiş Kartaca kumandanlık dilenirken görüyoruz. İnsan, mütekabil kuvvetlerle savaşabilir. Halid'in bütün zaferlerinde, belki 200-300 tane harbi vardır Halid'in, bazen 300 kişiyle 50.000 kişiye karşı savaşmıştır, o zaman dahi yüzünün akıyla çıkmıştır. Bu müthiş bir şeydir. Allah Resulü ona, sen küfrün boynuna konmuş Allah'ın kılıcısın demişti ondan sonra ona Âlem Seyfullah diyordu. Allah kılıcı manasına Seyfullah diyorlardı. Halid'in sahası buydu, irşad değildi. Burada da bir şey öğrenelim. İyi işler beceriyorsak, idari kabiliyetimiz üstünse, halkı inşaat edeceğiz diye, o işi de yaparız diye öyle bir cüretle o işe atılmayalım. İrşad yapıyorsak, Halid gibi kumandanlıkta yaparız, o işe teşebbüs etmeyelim. Başka başka şeyler ve bunlar başka başka sahalardı. Berra müşahedesini anlatıyor vakayı anlatırken. Allah Resulü Halid'in tesirsizliğini görünce Hz. Ali'yi gönderdi. Bir iki hafta geçmedi ki hemdan Hz. Ali'nin etrafında toplanmış olmasın. Biz artık ben sağını solunu göremediğim, arkaya doğru gözümün kestiremediği bir cemaatle Ali'nin arkasında namaz kılıyorduk. Haber Resul-ü Ekrem'e ulaştığı zaman secdiye kapanmıştı ve kalktığı zaman dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Esselam ala hamdan, esselam ala hamdan diyordu. Hamdan dar günde Resul-ü Ekrem'in adına koşuyordu kılıcıyla, atıyla, devesiyle, Bizans'a karşı, İran'a karşı savaşan mücahitlerin öncüleri olacaktı. resul Ekrem, irşad edilen cemaatin irşadı karşısında, gözü yaşlı, bağrı taşlı, ellerini kaldırıyor, Selam elahemdan'' diyordu. Nereden geldik bu vakaya? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, insanların hidayeti karşısında derin bir sevinç, derin bir huzur duyuyordu. Hiçbir şey insanların hak ve hakikati kabul etmesinde, onun içinde hasıl ettiği sevinç kadar sevinç hasıl edemezdi, sürur hasıl edemezdi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o sevinçten bizim gönlümüze de ihsan eylesin. Hak ve hakikate tercüman olma ki Peygamber vazifesidir. Bu vazifede bizleri de paydar, kaim ve daim eylesin. Burada esas Ezan Muhammed'i dokundu. Anlatmak istediğim husus, Rasul Ekram Aleyhisselatu Vesselam'in tebliğden tebliğin neticesi olan irşattan sevinç ve huzur duyması, Musab bu şuur, bu anlayış, bu şevk içinde gitmiş, Medine'de bir sene hizmet etmiş, yetmiş insan huzur Resullaha getirmiş, karanlık akabe'de Allah Resul onların elini sıkmış kim bilir ne kadar sevinmişti. O sevince, o sürura, o yüz beşaşetine bir aynı olsun diye onun hemdanın Müslüman olması hususundaki beşaşetini arz ettim. Ta aynı olsun, onu göstersin, ona tercüman olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başladığımız her şeyi hitama erdirmeye muvaffak kılsın. Nübüvvete ait büyük vazife, bütün azametiyle bütün heybetiyle, bütün büyüklüğüyle omuzumuza yüklendiği şu devirde o büyük vazifeye sadık, vefakar hamiller olmaya bizleri muvaffak kılsın. Merkûplar olmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. Bu dersi burada hitam erdirmek istiyorum. Bakıya kalan birkaç sözü minberde arz ettikten sonra önümüzde ve Ramazan-ı Şerifin cumalarında Ramazan-ı Şerif'in öğlelerinde yapacağım derse karıştırmayacağım bunu. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı büyük idrak olarak, müthiş dirayet, fevkalade zeka olarak arz etmeye çalışacağım. Büyük idrakin altında onun aile terbiyesi, evlat terbiyesi, cemiyeti irşadı bir devlet reisi askeri kumandan oluşu, iyi bir erkan harput buluşu bulunuşu hususlarını arz edeceğim. Birkaç cuma sürecek bu dersleri de arz ettikten sonra inşallahü teala ona ait ayrı bu hususu arz edip Muhammedur Resulullah hakikatini ne kadar sağlam perşinlersek o nispetli imanımız kuvvet kazanacaktır. Söylenmiş bir kısım sözleri şerhtten, onlara bir kısım hadis ilavelerinden başka bir şey yapmıyorum. Tebliğ vazifesini de anlatırken, kavminin ve kabilesinin, cihan devletlerinin, imparatorlukların karşısına dikilmesi karşısında, yılmadan, usanmadan, tereddüt göstermeden vazifesini yaptı sözünü sadece şerh etmiş oldum. Lillahi tealal fatih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 وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ve bellena resuluhu'n Nebiü'l Haşimi'l Kerim. Muhterem Müslümanlar. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam bütün varlıklara, bütün alemlere ile insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Herkes Allah'tan gelen atiyelerden mazhar olduğu nispette Resul Ekrem'in rahmiyetinden, şefkatinden istifade eder. İmanı ne kadarsa, kalbi ne kadar geniş ise, ruh yapısı ne kadar üstün ve yüksek ise o nispette Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan istifade eder. Taşların, toprakların, ağaçların Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın getirdiği nurdan ve hidayetten istifadeleri vardır. Anlamayanların nazarında bizim nazarımızda bütün kainat o sayede manasızlıktan, abesiyetten kurtulmuştur. Her şeye Allah'ın kitabı nazarıyla bakılmıştır. Bir fabrika, bir makina nazarıyla da kainata bakılabilse bile Kainata bir kitap nazarıyla bakmak daha muvaffaktır. Kudretin yazdığı muhteşem bir kitap. Onda rahmeten lil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nuru, ruhu mürekkep olarak kullanılmıştır. Onun getirdiği hidayet hediyesinden sonra, neşrettiği envardan sonra kainata baktığımız zaman her şeyin bir kitap halinde Allah'a dellal olduğunu görüyoruz insana cevap verdiğini görüyoruz, ağacın yaprağından köküne kadar Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller çıkarıyoruz. Bunu bize büyük muallimimiz, mürşidimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bir meyveye baktığımız zaman, ağzımızda meyve arasındaki münasebete baktığımız zaman, Dildeki tad alma duygusuyla, ondaki tad verme durumuna baktığımız, muadele kurduğumuz zaman, onun bizim için yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Bu mevzuda da kör ve duygusuz idik. Nice akıllı kimseler var ki bunu anlamıyorlar. Filozof geçinen niceler var ki bu mevzuda yaya ve söylediği sözler de yavandır. Biz bu mevzuda bir şeyler biliyoruz ümmi olmamıza rağmen. Bunu bize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Mürşidimiz, mübellimiz, mübelliği ekmelimiz olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kainata böyle rahmet olan, cansızlara karşı böyle veci rahmeti bulunan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, kafirler için dahi getirdiği rahmetten onların bir hisse aldığını, Görmek, söylemek, bu mevzuda müteala beyan etmek yerinde olur. Getirdiği envar ve esrardan müteessir olan bütün küfür alemi kurduğu medeniyeti onun getirdiği esaslardan müteessir olarak kurmuştur. İnsanlara kul olma zilletinden kurtulmuştur. İnsanlık onun getirdiği en var sayesinde manasını bulmuştur. İsterse kafir İslamiyete reaksiyon olsun diye vazettiği esasları vaz etmiş olsun. Madem İslam bir ışık tutuyor, madem İslam bu mevzuda dahi sevk edici oluyor, kafir için dahi ve rahmeti vardır. Ahirete bakan yönüyle kafir için veçi rahmettir. Nice kafirler vardır ki onun aklı ikna eden, Kalbi doyuran, insanın hissiyatına itminan hasil eden getirdiği en var ve esrar kafiri tereddüde sevk etmiştir. Ahiret hakkında kafirin tereddüdü vardır, vardır demektedir ve böylece dünya hayatı ona zehir olmamaktadır. Onun için kafirler için dahi Resul Ekrem, rahmeten lil alemindir. Müminler için onun getirdiği en var ve esrar rahmet dille ifade etmeyi onlar imkan yoktur. Biz O'nun sayesinde dünyayı anladık, O'nun sayesinde dünya ve mafihayı kavradık, O'nun sayesinde küfür ve iman muazenesini idrak ettik, O'nun sayesinde biz cennete iştiyak kazandık, O'nun sayesinde mabudu mutlakı tanıdık, O'nu göklerde bir cisim gibi görmeden kurtulduk. Taht üzerinde oturan, mütecessimenin kanaatini ifade eden şekilde tahayyülden ve tasavvurdan kurtulduk. Onu bizim gibi fani varlıklar şeklinde düşünmeden kurtulduk. Onu, judaizmin kabile ilahi şeklindeki tasavvurlarından kurtulduk. Bütün bunlarda Resul-i Ekrem bize ışık tuttu ve bütün bunlar onun tebliğ vazifesi içindeydi. Bunları bizim atalarımıza, atalarımıza hak ve hakikatı anlatan, onun kendi yaranlarına anlattı, onlar bizim atalarımıza anlattı, atalarımız daha sonrakilerine ve bize kadar geldi, şimdi bu büyük vazifeyi bizim anlatmamız icap ediyor. Resul ü Ekrem kendi saadet asrında, Hristiyan-Yahudi mecusi demeden herkese bu hak ve hakikatı anlattı, devlet reislerine nameler gönderdi, Necaşi'ye, Habeş hükümdarına, Habeş melikine name gönderdi. Allah'ın Resulü'ndan Habeş hükümdarına diye başlayan namesini, her birinin burada Arapça ve Türkçe metnini arz edersen vaktinizi almış olacağım. Habeş hükümdarı, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namesine karşı üstünü kabul gösterdi. Eğer emrederlerse, Mekke-i Mükerremeye, Medine-i Münevvereye gelmeye de hazır bulunduğunu ifade ettiler. Ama o gün için kendi cemaati içinde bulunması, onları irşat mevzunda gayret sarf etmesi itibariyle daha faydalı olacağı beyanında da ettiler. Allah Resulü onu davet etmedi, esseydi gelecekti. O Resulullah'ın huzuruna gelme ihtiyacını taşıyordu, o iştiyaka şu sözleri ne güzel tercümandır. ''Keşke şu saltanatıma bedel nebiler nebisine hizmetçi olsaydım.'' diyordu. Allah Resulü koskoca Roma İmparatoruna da name gönderiyordu. Min Muhammedin Resulillahi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ila Hirakl Azimir Rum. Amma ba'du fe inni ad'uk bid'ayati'l İslam eslim taslem yutikallahu ajrak merratein ve enta wallayt fe kitab Taala ve ila kelime sewa'en betweenna ve betweenkum alla na'budu illa Allah ve la nushriku bi shay'en şey ve la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fe'in tawallu faqulu fe ashhadu bi annam muslimun sadaqallahul azim Suna ayet olduğu için sadaqallahul azim dedim. Bu name ile Resulullah Aleyhisselam şunları anlatıyordu Roma imparatoruna. Allah'ın Resulü ve elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Roma İmparatoru Hirekriyus'e ama maksadımı anlatmaya gelince ben seni İslam'ın davet ettiği şeye davet ediyorum İslam'a gir Müslüman ol, selameti bul, kurtuluşa er diyordu eğer İslam'a girersen kurtulursun, eğer yüz çevirirsen etba'ın günahı da senin boynunu olacaktır İçinde bulunduğun mezhebin, bütün mezhep mensuplarının günahı senin üzerine olacaktır. Etrafında çiftçilik yapan, avam, senin bütün davranış ve tutumuna göre kendilerini ayarlayan, şu ayak takımının günahı da senin üzerine olacaktır. Ey ehli kitap! Gelin siz, biz aramızda müşterek olan şeyde beraber olalım. Sizi bu beraber olduğumuz şeye davet ediyorum. Ehli kitap diyor, zira siz İncil'i Tevrat'ı okudunuz, ümmi değilsiniz, hak ve hakikate aşinasınız, öyleyse ilk defa okumuş olanlar kulak vermeli. Ne yazık ki okumuş olanlar çoğu pek çoğu Allah'a düşman oluyor. İleride bekliyoruz, intizar ediyoruz kemal Şevk'le, ilimlerin hassasiyeti, hakikatları okumuşlara göstersin, Kur'an-ı Muhsür beyanın bu fermanına okumuşlarla beyk desin, Allah'ın emrine itaat etsinler. Ey ehl kitap, okumasını, yazmasını bilenler, o gün için Hristiyan ve Yahudi olanlar Teâle vilâ kelimetin sevâin beynena ve kum. Siz ve biz aramızda müşterek bir kelimede toplanalım. Allâ ne'abude illallah Sadece Allah'a kul olalım, şahıslara kul olmayalım. İnsan sadece Allah'a secde eder, sadece onu tazim, tekrim ve tebcilde bulunur. İnsan, insanlara secde ettiği, serfiru ettiği, bel kırıp boyun büktüğü nisbette insanlıktan çıkmış, sukut etmiş, kendi dununda yaşayan varlıkların derekesine düşmüş olur. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ Allah mevcudiyet ile kaim ve daimken, ezeli ve ebediyken bazımız bazımızı Rabbetin edinmeyelim. Hireklüs, Allah Resulünün bu davetine icabet ediyor, cevabı sevap veriyordu. Ama ayak takımının ayaklanması onu durduruyordu, kim bilir belki Buhari'nin anlatmasına göre, belki içinden iman ediyordu ama Necaşi gibi Resul-i Ekrem Vesselam'a gelip tabi olmayı ona arz etmiyordu. İmanlı gittiyse Allah Resulullah'ın şefaatine mazhar isin. Yok imansız gittiyse kimse elinden tutamaz, onu kurtaramaz. O gün onun ifade ve davranışlarından hüsnü kabul gördüğünü hissediyor ve seziyoruz. Resul Ekrem hayatındayken bütün dünyanın her tarafına nameler gönderdi, adını duyurdu. Arap Yarımadası için daha hakva hakikati duymamış adeta kalmadı. 100 bin sahabisiyle Veda Haccı'nda o büyük vazifeyi yaparken cemaatine soruyordu. Ben vazifemi yaptım mı? Tebliğ vazifesini yaptın mı, peygamberliğimi ifa ettin mi diyordu. Bütün ashab elini kaldırıyor, evet diyorlardı sen peygamberlik vazifesini yaptın. Naam bellate diyorlardı. O da Allah'ı işhad ediyordu. meşhet diyordu, Allahümmeşhed diyordu, Allahümmeşhed diyordu. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Artık rahipler, ruhbanlar duydu, artık hahamlar, papazlar duydu, havralar duydu, kiliseler duydu, bütün alem cihan duydu, ateş kedeler duydu, denize suya tapanlar duydu, eşhası kahramanları putlaştıranlar, onlara tapanlar duydu diyordu. Vazifesini yaptığına inanarak Allah'a teveccüh ediyor, vazifemi yaptım sen de şahit ol diyordu. Onun için, Sahabe-i kiram bu derin anlayıştan öyle müteessir olmuştu ki Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın tebliğ vazifesine öyle bağlanmış bu hakkat öylesine neşretmişlerdi ki inşallah bir gün yeryüzünde Allah ve Muhammedur Resulullah demeyen tek insan kalmayacaktır. Azmi, cehdi içinde ufuktan ufuk Allah'ın adını bayraklaştırmış ve taşımışlardı. Hz. Ömer devri filafet fenahilerinde cihan hakimiyeti kurmuş Koskoca imparatorluklar karşısında dize gelmiş, Roma İmparatoru bir köle gibiydi, Sasanilerin hükümdarı esir gibi karşısına çıkıyordu ama o da yine kulluğunu, yine bendeliğini unutmamıştı. Giydiği çübbenin, kollarının ipleri sallanıyordu, giydiği pantolon giderken yolculukta yırtılmıştı, yaması ipliği de yoktu, bir papazdan ip alıp öyle şalvarını yamamıştı. O, Allah'a karşı kulluğunu, bende olduğunu asla unutmamıştı. İsterse cihan hükümdarları karşısında dize gelsin, cihanın hazineleri devlet hazinesine aksın, insanlığını, Resulullah'a ittibaını unutmuyordu. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, âlem şumul tebliğiyle, ve haccına kadar devam ettirdiği tebliğiyle defterini tertemiz kaparken, Allah'ı işhad ettiği gibi bizim de bir gün o durumumuz gelecektir. Allah'ın huzuruna gideceğiz, biz de bir kısım kimselerden mesul tutulacağız. Onun alem-şumul davetini duymadınız mı, o davete kulak vermediniz mi, duydunuz sonra mukabil ne yaptınız, Gönülleriniz o büyük davet nasıl makes buldu diyecektir Allah bunları Celle Celaluhu. Kaprislerimizi aşamadık, hissimizin önüne geçemedik, Tule emelden kurtulamadık, makam sevgisini atamadık, dünyaya bağlılıktan kurtulamadık, bunları mı söyleyeceğiz? Bunları söyleyeceksek, bunların hiçbirisi bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bir mazeret olarak Allah nezdinde kabul olmayacaktır bunlar. Öyleyse o büyük dava, büyük tebliğ vazifesi, bütün ağırlığıyla bugün bizim omuzumuza yüklenmiştir. Köşede bucakta, kahvede ocakta, evimizde barkımızda, bu hakikatlara tercüman olacak ve bu halimizde Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sen Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmetsin. O rahmet gönüllerimizde mâkes buluyor. Biz icabet ediyor, lebbeyk ya Resulallah diyoruz. Kıyamete kadar da yetiştireceğimiz nesiller bunu diyecektir. Dünyanın bir asır mı ömrü var, iki asır mı ömrü var? İnşallahu Teala başını siz süslediğiniz, tezgin ve tenvir ettiğiniz gibi dünyanın şu karma karışık ve karanlık neticesini de biz tenvir ve tezgin edeceğiz diyecek Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın arkasında duracaksak o şefaat uzmasıyla imdadınıza koşacak Allah da bizim için medetresan olacaktır. Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri tebliği anlamıya, kavramaya, tebliğ vazifesinde peygamberin davasına yardım etmeye bizleri muvaffak kılsın. ألا إن أحسن الكلام وأبلاء النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المؤتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمِرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ayağın Allah'ın kulları, Allah'ın عليه Allah'ın kulları, Allah'ın اللهم Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, كما kulları, على kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın في العالمين kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Vard Allah manı Sadiq abi Bekr, al Faruk, Ömer ve Osman ve Alin rədiyallah onlara, ve anı Sıttet ilbaqet, ilgashere, mubesere ve anı Sahabet ve tabegin, al akiar minhu alabrar ve sellem tesliman kathirani la karşı gelmekten sakının. Allah'tan korkun. Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. İnne Allaha ya'muru bil adli ve ihsani ve kurba Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi, her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla, yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi, gücünüzü, enerjinizi, kuvvetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, Cemiyetin alıştığından alışmadığından, dinin emrilerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi ediyor. Böylece size vazu nasihat ediyor, Ta düşünesiniz, binlerce eğri-büyrü yol içinde tek doğru yolu olan İslamiyet'i bulasınız. Emnu eman içinde sahil-i selamete çıka doğrularla beraber cennete dahil olasınız. أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْعَوْنَ فَرَبِّ اللَّهِ عَظِيمٌ